Müellifin vasiyetnamesi münasebetiyle Halil İbrahim'in Risale-i Nur hakkında Nur şakitleri namına yazdığı bir fıkrasının bir parçasıdır. Bismihi Sübhaneh, Risale-i Nur, Nur'dan bir iprişimdir ki, kainat ve kainattaki mevcudatın tesbihatları onda dizilmiştir. Risale-i Nur, ahize ve nakile ile mücehez bir radyo-i Kur'aniyedir ki, onun tel ve lambaları, ve aine ve bataryaları hükmündeki satırları, kelimeleri, harfleri öyle kerane ve icazdarane bahsedilmiştir ki yarın her ilim ve fen adamları ve her meşrep ve meslek sahipleri ilim ve iktidarları miktarınca alemi gayb ve alemi şehadetten ve ruhaniyat aleminden ve kainattaki ceryan eden her hadisattan haberdar olabilir. Zira Risale-i Nur menşuru Kur'an'dır. Risale-i Nur müminlere hedaya-i hidayet vesile-i saadet, mazhar şefaat ve feyyaz rahmandır. Risale-i Nur kainata nevbaharın feyzini veren bir âb-ı hayat ve aynı rahmet ve mahza hakikat ve bir gülzâr-ı gülistandır. Risale-i Nur lütfiyazdan kemali iman, işârât-ı Kur'an ve bereket-i ihsandır. Risale-i Nur Kafire hüsran, münkire tokat, dalalete düşmandır. Risale-i Nur, bir kenz-i mahfi, bir sandukça-i cevahir ve menba-ı envardır. Risale-i Nur, hakikatı Kur'an ve miracı imandır. Risale-i Nur, sertac-ı evliya, Sultanül eser ve zübdet-ül meani ve atayâ ilahi ve hedâyâ-i sübhânîdir. Risale-i Nur, bir bahri hakaik ve bir sırr-ı ve Kenzülme arif ve Bahrül mekarimdir. Risale-i Nur hastalara şifahane-i hikmet ve ma zemzem, sağlara maişe-te hakikat ve rih-i reyhan ve miski anberdir. Risale-i Nur mev'id-i Ahmedi aleyhissalatu vesselam ve Müeyyide haydari radıyallahu An ve teabün gavsi kuddise sırruhu ve tavsiye-i gazali kuddise sırruhu ve İhbarı ı faruki kuddise sırruhu. Risale-i Nur Şems-i Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan'ın Elvan-ı Sebası Risale-i Nur'un menşur-u hakikatında tam tecelli ettiğinden hem bir kitabı şeriat, hem bir kitabı dua, hem bir kitabı hikmet, hem bir kitabı ubudiyet, hem bir kitabı emr-i davet, hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı fikir, hem bir kitabı ledünniyat, hem bir kitabı tasavvuf, hem bir kitabı mantık, hem bir kitabı ilm-i kelam hem bir kitabı ilmi ilahiyat, hem bir kitabı i sanat, hem bir kitabı belagat, hem bir kitabı ispatı vahdaniyet ve muarızlarına bir kitabı ilzam ve iskattır. Risale-i Nur eczaları bir sema imaneviyenin maneviyenin güneşleri ve ayları ve yıldızlarıdır. Nasıl ki zahiren perdeyi esbab olan güneşten, kamerden ve kevakipten bütün kainat tenevvür ve tezeyün ve bütün eşya neşvunema ve hayat buluyor. İşte Risale-i Nur dahi bu asırda bütün alemi beşeriyete hayat-ı ve ademe kamili insan ve kulube neş'e-i iman ve ukule yakini itminan ve efkara inkişaf ve nufusa teslim rıza ve can şualarını Kur'an-ı mucizül beyandan alıp saçmaktadır. O sema-i maneviyeyi bazan ve zahiren ''Bihas bil hikmeti, afakı bir bulut kütlesi kaplar, o celalli semadan öyle bir bağrânı feyiz ve rahmet takattür eder ki, istidatlar, tohumlar, çekirdekler, habbeler gibi o sıkıcı ve o dar alemde gerçi biraz mustarip olurlar, fakat ta o sıkılmaktan üzerlerindeki kışırları çatlar ve yırtılır.'' O anda bulutlar da ufuklara çekilip nöbetçi vaziyetinde beklemesi bir imtihan-ı Rabbani ve bir inkişaf-ı feyzani ve bir rahmeti nurani'dir ki evvelce bir habbe, bir çekirdek yeniden taze bir hayata atılır, ihtiyakla ve neş'e-i inkişafla meyvedar koca bir ağaç suretine alır ve yübeddilullahu seyyiatihim hasenat sırrına mazhar olurlar. Evet, yirmi senedir devam eden şu mevsimi şita, İnşallahü Teala nihayet bulmuş ola. Dünyaya yeni ve feyizli bir faslı nevbahar gele ve alemin yüzün nur ile güle. Risale-i Nur, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tahtı tasarrufunda olduğundan, ona uzanan ve ilişmek isteyen her el kırılır ve her dil kurur. Umum Nur Şakirtleri namına Halil İbrahim. Medrese'tü Zehra'nın Erkanları namına biz de iştirak ediyoruz. Osman, Rüştü, Re'fet, Hüsrev, Sayit, Hilmi, Muhammed, Halil İbrahim, Mehmet Nuri. Medine-i Münevvere'de bulunan ve nurun hakikatini tam anlayan ve İslamiyet'e hizmet eden bir alimin mektubudur. Gönüller Fatihi Pek Muhterem ve Mükerrem Üstadımız Hazretleri. Mübarek ellerinizden öper, bütün aziz ve sadakatli talebelerinizle beraber sıhhat ve selamette daim olmanızı Barigâh-ı Kibriya'dan niyaz eylerim. Müslümanlar için en büyük bir bayram diye ancak vasıflandırılabilen beraetiniz, bütün nurcuları şad Handan eylediği gibi, bendenizi de dünyalar kadar memnun ve mesrur eylemiştir. Nasıl memnun etmesin ki, sizin eserlerinizle birlikte beraetiniz demek, ruhun maddiyata, nurun zulmete, imanın küfre, hakkın batıla, tevhidin şirke ve irfanın cehle galip gelmesi demektir. Yıllardan beri önüne sıradağlar gibi engeller, korkunç uçurumlar gibi maniler konulan nur çağlayanı, en sonunda mucizevi bir şekilde bütün setleri yıkmış, manileri aşmış, nur ile bütün zulmetleri tarumar eylemiştir. Mucizevi harikalarla doğan ilahi tecellilerin vasfında kalemler kırılır, fikirler gürülder, İlhamlar yanar kül olur derlerdi. Hakikaten bendeniz şimdi bu müstesna zaferin karşısında aynı aczi bütün varlığımla hissediyorum. Zira tefekkür ve ilhamıma nihayetsiz bir ufuk açılıyor. Cihan muhteşem bir nur mabedine andırıyor. Civarımdaki her şey her yer derin vecd ve istiraklarla gaş yolmuş bir halde. Her zerrede vemin şeyin illa yüsbihu bihamdihi sırrı sübhanisi tecelli ediyor. Binaenaleyh bilmiyorum, bu mesut hadiseyi şanlı bir zafer, şahane bir fetih, ilahi bir kurtuluş, cihan şumul bir bayram diye mi vasıflandırayım? Zira kutsi davanın kazanmış olduğu bu ilahi zafer, bütün İslam ve insanlık dünyasındaki mücahitlerin azimlerine kuvvet, ruhlarına can, imanlarına hız ve heyecan vermiştir. Evet, azim ve imanları… Aşk ve emelleri henüz kemale ermemiş olan birçok Müslümanlar, maalesef acıklı bir yeis içindeydiler. Böyle bir zaferin tahakkukunu hayal ve muhal görüyorlardı. Fakat bütün feyiz ve nurunu insanlığı tenvir ve irşad için, ilahi bir güneş halinde arş-ı azamın pür nur ufuklarından inen, Kur'an-ı Kerim'den alan nur neşriyatı, durgun gölleri andıran gönülleri deryalar gibi coşturmuş, kasvet ve hicran yıllarının, ümit ve emellere vurduğu müthiş zincirleri kırmıştır. O nur kaynağından fışkıran, o serapafeyiz ve hikmetler saçan eserler, hislerin, fikirlerin ve bilhassa alevler içinde yanan ruh ve vicdanların ezeli ve ebedi ihtiyaçlarına cevap verdiği gibi, onları dalga dalga boğucu karanlıklar muhitinden tertemiz ve pırıl pırıl nur ufuklarına çıkarmıştır. Yıllarca devam eden uzun bir sükut, derin bir gaflet, ve boğucu bir zulmetten sonra ilahi bir güneş halinde parlayan bu kutsi zafer, nur için yol aramakta olan perişan beşeriyetin yakın bir gelecekte uyanacağını müjdelemektedir. Çünkü din ihtiyacı sırf Müslümanların değil, bilumum insanların ezeli ve ebedi ihtiyacıdır. Bugün bedbaht insanlık din nimetinden mahrum olmanın sürekli hicran ve felaketlerini bağrı yanarak çekmektedir. Bu acıklı buhranın korkunç neticesidir ki çeyrek asır zarfında iki büyük harbe girmiş ve üçüncüsünün de kapısını çalmak çılgınlığını göstermektedir artık bütün insanları kardeş yaparak yemyeşil cennetlerin nurlu ufuklarından esen refah ve saadet, huzur ve asayiş rüzgarıyla dalgalanan, alem şumul bir bayrak altında toplayacak olan yegane kuvvet, İslam'dır. Zira beşeriyetin bugünkü hali, tıpkı İslam'dan evvelki insan cemiyetlerinin acıklı halidir. Bunun için insanlığı o günkü ebedi felaketten kurtaran İslam, bugün de kurtarabilir. Evet, milyonların, milyarların kalbinde asırlardan beri kanamakta olan o derin yarayı saracak yegane müşfik el, İslam'dır. Her ne kadar ufuklarda zaman zaman bazı uydurma ışıklar görülüyorsa da, müstakbel bütün nur ve feyzini güneşlerden değil, bizzat Rabbul Alemi'nden alan ezeli ve ebedi yıldızındır. O yıldız, dünyalar durdukça duracak ve onu söndürmek isteyenleri yerden yere vuracaktır. Cihan Kıymet Üstadım Malum-u laneleridir ki son günlerde mukaddes davaya hizmet eden bazı tenvir ve irşat hareketleri doğmuş fakat maalesef hiçbirisi Risale-i Nur Külliyatı'nın gördüğü mühim işi görememiş ve ihraz ettiği ilahi zaferi kazanamamıştır. Zira bu yol Peygamberlerin, velilerin, ariflerin, salihlerin ve bilhassa canını canana seve seve feda eden ve sayısı milyonlara sığmayan kahraman şehitlerin mukaddes yoludur. Artık bu çetin yolda yürümek isteyenler, her an karşılarına dikilecek olan müthiş maniaları daima göz önünde tutmaları lazımdır. Evet, bu yolda yürüyecek olanların, sizdeki sarsılmak bilmeyen imanla, yüksek ve ilahi irfanla ve bilhassa harikulade ihlas ve feragatla mücehez olmaları gerektir. Çünkü bu mühim vadide nur davasının takip ettiği tebliğ, tenvir ve irşad usulü bambaşka hususiyetler taşımaktadır. Artık insanın his ve fikrine, ruh ve vicdanına bambaşka ufuklar açacak olan bu derin bahsi, doğa da müstakil ve mufassal bir eserde aziz din ve gönüldaşlarımıza arz etmek şerefine nail olayım. Çünkü bu nurlu bahis o kadar derin ve o derece mühimdir ki, böyle birkaç sayfelik mektup ve makalelerle asla ifade edilemez. İman ve Kur'an nuru ile tertemiz gönlünü fethettiğiniz gençlik, ilahi zaferinizin en parlak delilini teşkil eden en mühim varlık ve en kıymetli cevherdir. Nurdan seslerin hemen her mısraında. Asil ve şuurlu ruhuna hitap ettiğim tertemiz gençlik, işte bu hak ve hakikatin bağrı yanık aşığı olan gençliktir. Nurlu davanın kazanmış olduğu bu son zaferin verdiği vecdle dolu bir ilhamla yazdığım şu manzumeyi takdim ediyorum. Kabulünü rica ve istirham eylerim. Gönüller Fatihi Büyük Üstada başlıklı olan bu manzume, mektubatın ve ihlas risalelerinin ahirindedir. Tekrar tekrar ellerinizden öper, kıymetli dualarınızı beklerim. Pek muhterem Üstadım Hazretleri, manevi evlatlarınızdan Ali Ulvi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferd, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adl, Ya Kuddus! İsmi Azam'ın hakkına ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hürmetine, ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine bu mecmuayı bastıran Risale-i Nur talebelerini cennetül Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eyle, amin. Ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniye de daima muvaffak eyle, amin. Ve defter-i hasenatlarına sikke-i tasdiki gaybinin her bir harfine mukabil bin hasene yazdır, amin. Ve nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsan ile amin. Ya Rahimin, umum Risale-i Nur Şakirtlerini iki cihanda mesudeyle, amin. İnsi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza eyle, amin. Ve bu aciz ve biçare Said'in kusuratını affeyle, amin. Umum Nur Şakirtleri namına Said Nursi.